Onda çekiyor mu? Kırmızı çekiyor Bir daha bas bakayım. Kırmızı yok. Bir daha bas. Tamam. Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem, Bismillahi Ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Değerli kardeşlerin, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bugün, bu gece ee, Yüce Rabbimiz izin verirse, sizden gelecek olan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Allah sizler de bizler de muvaffak eylesin. İlk sorumuzu hemen ekrandan görüyorum, okuyorum. Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur buyurulmaktadır. Zikirden kast edilen nedir? Kalbi nasıl tatmin eder? diye bir soru soruldu. Değerli kardeşlerim, ee, yüce Rabbimizin yaratmış olduğu kalp ve ondan maksat olarak da kastedilen şeyde e, bizzat insanın ruhu, ancak kendini yaratan, kendini rızıklandıran, kendine her türlü nimeti bahşeyleyen e, ve sahibi olan Yüce Efendisi'ni bilmekle, onu hatırlamakla, ona şükretmekle, onu sevmekle huzura kavuşur. Çünkü ruh e, Rabbini tanıyor. Ruh e, içerisinde Rabbine şükretmek, onu sevmek, ona saygıda bulunmak, ona minnette bulunmak için e, kendi öz bir aklı var. O aklası, bir onun bir vicdanı var. Dolayısıyla Rabbini bulan ruh, kalp, insan ne dersek diyelim e, ve ona şükreden ve onu seven, ona minnet duyan, onun varlığını hisseden, onun daima insanı koruyacağını, insanı başıboş bırakmayacağını, öksüz bırakmayacağını, darda sıkıntıda bırakmayacağını, daima onu korlayacağını e, bilen ruh mutmain olur. Tıpkı annesi, babası yani buna teşbide hata olmasın ama e, biz dünyamızdan örnek vermek için e, bu şekilde bir benzetme yapacağız. Annesi, babası evi Aşı, yatağı, yorganı sığınacağı bir yer olan bakıma muhtaç bir çocuğun nasıl ki böyle bir evde kendisini emniyet içerisinde hisseder, nasıl ki babasını, annesini sevmek ister, onlara yapmış oldukları bu iyiliklerden dolayı teşekkür etmek ister, teşekkür ettikçe bu teşekküründen hem annesi babası memnun olur, hem çocuk memnun olur. Çocuk geleceğine güvenle bakar. Ee, yaşamış olduğu an içerisinde, güven içerisindedir. Mutmaindir. Tıpkı bunun gibi, kendisini yaratan Allah'ı bilen kalp, kendisini yaratan Allah'ı bilen ruh, onu tanıdıkça, onu buldukça, onu sevdikçe, ona şükrettikçe, mutmain olacak ve rahata kavuşacaktır. Hem gününe hem anına hem geleceğine güvenle bakabilecektir. İşte güven ortamının oluşabilmesi için o güven e, ortamını sağlayan Yüce Allah'ın tanınması, bilinmesi, sevilmesi, Kendisine şükredilmesi, minnet duyulması ve tabii ki e, sevgiye karşı sevgi beklemek suretiyle, duyulan saygıya karşı saygı beklemek suretiyle e, insanın ve insanın ruhunun huzura kavuşması sağlanacaktır. Ruh e, bu şekilde dayanabileceği, güvenebileceği, kendisini yaratan o yüce varlığın farkında olduğu anda huzura kavuşacaktır, güvene kavuşacaktır. Çünkü başıboş olmadığını bilecektir. Çünkü kendisini kollayan, koruyan bir yüce varlığın, bir yüce yaratıcının olduğunu bilecek ve bu şekilde de hem anına, hem gününe hem de geleceğine güvenle bakacaktır. Kalplerin ancak Allah'ın zikriyle mutmain olması demek işte tam da bu bunu demektir. Kalpler yani ruh yani insan ancak yaratıcısını bildiği takdirde mutmain olur. Huzurlu olur. Çünkü ruh bilir ki Allah'tan gayrısı kendisine bir fayda sağlayamaz. Allah'tan gayrısı ölüm ve ötesiyle ilgili kendisine bir fayda bir fayda sağ, sağlayamaz, dünyada bir fayda sağlayamaz. Ruh bilir ki bütün insanlar ve cinler toplansa, bir, var, bir kişiye nebze kadar iyilik vermek isteseler. Allah'ın müsaade ettiğinden başkasını veremezler. Yine ruh bilir ki, bütün insanlar ve cinler toplansalar, bir kişiye zerre kadar zarar vermek isteseler, Allah'ın müsaade ettiğinden başkasını veremezler. Ruhun Allah'a bilmesi, ona şükretmesi, onu sevmesi, onu sayması, yüce yaratıcısına teslimiyetidir. Bu teslimiyet ona güvenli bir limana sığınma hissi, duygusu, inancı ve garantisi vereceğinden dolayı bu kişi mutmain olacak, geleceğe güvenle bakacak ve e, kalbinde bir huzur coşkusunu hissetmiş olacaktır. Bunun haricinde Rabbini bulamayan, yüce yaratıcısını fark edemeyen, onu sevemeyen, ona teşekkür edemeyen insanlar da büyük bir stres, bunalım içerisinde olacaklardır. Çünkü ruh, güvenli bir liman, sığınacak güvenli bir liman bulamamıştır. Çünkü ruh, sahibini, efendisini bulamamıştır. Bulamadığından dolayı büyük bir arayış içerisindedir. Büyük bir tezat içerisindedir. Kendisine sunulan yalancı efendiler, kendisini asla tatmin etmemektedir, etmeyecektir. Ruh esas efendisi olan Yüce Allah'ı bulana kadar da bir arayış içerisinde olacak, bir stres içerisinde olacak, bir bunalım içerisinde olacaktır. O yüzden Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de O'men اَعْرَضَ عَنْ fe inne لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَى Kim ki beni hatırlamaktan, beni bilmekten, beni anmaktan yüz çevirirse, beni unutursa, beni kale almazsa, hayatında beni unutarak bir yaşam kendisine tayin ederse, bilsin ki onun için... Terslik dolu, sıkıntı verici, huzursuzluk dolu bir hayat vardır. Neden? Çünkü kalp sahibini bulamadığından dolayı güvenebileceği, emniyet içerisinde olabileceği ve geleceğine de güvenle bakabileceği, anına da güvenle bak bakabileceği, her türlü tehlikelere karşı, her türlü eksikliklere karşı, her türlü noksan sıfatlarına karşı, kendisini e, besleyen, kendisine destek veren, kendisini tamamlayan, kendisine her konuda yardım eden ve kendisini e, büyük bir emniyet içerisinde yaşatan o Yüce Allah'ı bulamadığında elbette büyük bir sıkıntı kendisini kapl kaplayacaktır. Bu tıpkı Evinin yolunu kaybeden sokaklarda e, aç susuz bir çare kalan, annesini babasını kaybeden, evini yurdunu kaybeden bir e, çocuğunun haline benzer Allah'ı bilmeyen ruh, Allah'ı tanımayan ruh, onu sevmeyen, onu hissedemeyen, onu zikredemeyen ruh. Tıpkı bu böyle bir çocuğa benzer. Hatta, hatta bundan da daha... E, yani derin bir misal olsaydı onu da verebilecektik. Ama biz şu anda yaşamış olduğumuz alemden ancak bu şekilde benzetmelerle misal verebiliyoruz. Evet. Ee, bu soruyla ilgili bunları söyleyelim. Ve diğer soruya geçelim. Evet. Diğer sorumuzda e, kardeşimiz soruyor: Mu'min 15 ve mücadele 22'de Allah'ın kendi katından bir ruh yarattığı ve dilediği kimseye bu ruhu bu ruhun gönderildiği anlatılmaktadır. Batınî bir tefsir olarak şeyhin ruhaniyetinin sofi ile beraber olduğunu söylemek mümkün müdür? Ee, şimdi Mümin Suresi ve Mücadele Suresindeki ayetleri keşke kardeşlerimiz buraya yazsalar da ona göre konuşmuş olsak. Çünkü kardeşlerimizin sorularında aktarmış oldukları mana e, ile buradaki ayetlerin içeriği arasında bir fark olabilir. Önce ayetlerin nasını metnini görmek lazım. Ona göre konuşmamız lazım. Ancak biz e, sorunun ikinci kısmına geçelim ki, ikinci kısmında bu ayetlerden yola çıkarak kişinin ruhaniyetinin, e, efendim, şeyhiyle beraber olduğunu söylemek mümkün müdür diye soruyor. Elbette, değerli kardeşlerim, kişinin ruhaniyetinin, ruhunun şeyhiyle beraber olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değildir. Böyle bir şey asla yok. Ruhlar, ruhlar alemindedir. Ruhlar, Allah'ın ruhlarıdır. Ruhlar, Allah'ın güdümünde, emrinde ve O'nun inayetiyle varlıklarını sürdürmektedirler. O'nun kontrolü, mürakabesi altındadırlar. Bir ruhun, bir başka ruhun üzerinde itaatkarlık dışında, takva dışında herhangi bir özelliği herhangi bir e, üstünlüğü söz konusu değil. Dolayısıyla e, bir ruhun diğer ruhun üzerinde murakabe yetkisi olduğunu söylemek burada mümkün değildir. Murakabe yapan olan, yapacak olan Allahu Teala'dır. Allahu Teala hiçbir ruha bir başka ruhun murakabesini yapma görevini tevdi etmemiştir. Böyle bir şey söz konusu asla olamaz. Ee, şeyhlerin, müritlerinin hareketlerini kontrol altında bulundurduklarını düşünmek, onlara ilahi bir takım vasıflar, ilahi bir takım e, sıfatlar, yakıştırmalar vermek demektir ki bu asla ve asla katiyen caiz olmayan bir durumdur. İnsanları e, ilahlık mertebesine çıkarmaktır. Allah'a has olan bir takım özellikleri, bir takım sıfatları O'nun aciz olarak yaratmış olduğu kullara tahsis etmektir. Bu da caiz değildir. Kesinlikle haramdır. Böyle düşünen insanlar da maalesef Allah'a ortak koşmuş olurlar değerli kardeşlerim. Şimdi diğer soruya geçeceğiz. İnşallah. Açmamalım. Tamam. Ee, yalnız söyle bir dakikanızı müsaade isteyeceğim bir dakika. Çünkü bilgisayarımızın şarjı bitmek üzere. Onu bir takalım. <gülüyor> Kalsın görmesin